biz kıbleye namaz kılmıyoruz ve kıble Beytullah bizim doğrudan doğruya kıblegahımız değildir. Allah emrettiği için o tarafa doğru dönüyor ve Allah'a teveccüh ediyoruz. Ama burada daha evvelki derste arz ettiğim gibi bir gez göz arpacık meselesi bahis mevzuu. Rıza-i ilahi avlamak, rahmet-i ilahi elde etmek için kıbleye teveccüh gerektir onun için tam teveccüh olmasa bile, فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُوا Yüzünüzü araştırır da nereye dönerseniz, işte oradadır Allah'ın rızası Celle Celaluhu. <gülüyor> Namazda niyet, kalbin Allah'ı kastıdır. Allah'ı düşüneceksiniz namaza dururken. Burada istidradi bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Hususiyle milletimiz,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 Siz elli bin defa ağzınızla söyleseniz, kalp bu teveccühü kazanmasa namaza durmuş sayılmazsınız, boş yatar kalkarsınız. İmami Onun içindir ki İmam-ı Rabbani gibi kimseler ağızla niyet etmeyi mahturlu sayarlar. Haddi zatında mezhebimizde ağızla söylemek müstahaptır. Fakat bununla beraber ülfet ve ünsiyet olduğundan dolayı, ben ağzımda niyet ederek kıldığım namazları kaza ettim veya etmeyi düşündüm.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 La ilahe illallah derken tam tevhide ulaşacak. Hatta vücutta bile. Bu da akad-ı Cenab-ı Hak fikrimizde, kalbimizde, sırrımızda, kafamızda niyete bizleri muvaffak kılsın inşallah Teâlâ. Onun için müşahede ettiğimiz çok büyük kimseler Ahlullah. Ellerini kulaklarına götürdükten sonra,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 Bir yanlışı tahsiye etmek istiyorum. Niyet ağzın söylemesi değildir. Niyet kalbin kastidir fıkıhtaki ifadesi. Kalp Rabbe teveccüh edecek ve yapacağınız şey ondan geçirecek, dışındaki şeyleri sileceksiniz içinizden. Onu ikisap ettikten sonra ağzınız isterse söylesin, isterse söylemesin. Allahu Akbar deyip tekbir alacaksınız.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 Bizi muhatap olarak alan İyyake abdu ve iyyake dediğimiz zaman kulum o seninle benim aramdadır. istediğin sana verilecektir diyen, iltifat eden. Elhamdülillah dediğin zaman kulum beni hamdetti diyen. Errahmanirrahim dediğin zaman kulum beni sena etti diyen. Malikiyevmiddin dediğin zaman kulum beni mecdetti etti diyen, büyüklüğümü itiraf etti diyen.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 Biz mezhebimiz olarak namazda kıraati bırakıp da hemen dua etmiyoruz, edemiyoruz. Memnu ve mahsurlu sayılıyor. Ama nafile namazlarda kanaatımca mahsurlu olmasa gerek. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu. upuzun namaz kılıyordu. Kıldığı namazlarda bazen okuduğu Kur'an bir saat sürüyordu, iki saat sürüyordu. Mesela İbn-i Mesud ve Enes gibi kendisine çok yakın olan sahabiler diyorlar ki bir rekatta Sure-i Bakare'yi, Sure-i Âl-i İmran'ı, Sure-i Nisa'yı, Sure-i okuyordu. Hatta bir defasında aklından fena şey geçti diyor İbn-i Mesud. Aklından geçen fena şey neydi? Neredeyse o tura yazacaktım diyor. Dayanacak halim kalmadı, onu bitiriyor, ona başlıyor, onu bitiriyor, ona başlıyordum. Ve Kur'an-ı Kerim okurken Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbin büyüklüğüne dair bir şey geliyordu. Mesela Allah şükredenleri sever. Bu defa ellerini açıyordu. Allahümme cealnâ mineşşâkirîn, Allahümme cealnâ mineşşâkirîn diye bir sürü dua ediyordum. Bir yer geliyordu. İnna Allahu مَا الصَّابِر۪ينَ اللّٰهُمَّ جَعَلْنِ مِنَ الصَّابِر۪ينَ اللّٰهُمَّ جَعَلْنِ مِنَ الصَّابِر۪ينَ diyor sözlüyordu. Rüka gidiyor orada bir sürü dua okuyordum, kavemde bir sürü dua okuyordum, secdede bir sürü dua okuyordum. Rasul Aksan sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde yakaladığı sahnelerle çeşitli menfezler buluyor, her fırsatta münacat ve dua ile Allah'ın huzuruna çıkıyordum. Biz umumi farz namazlarda yapamayız bunun, fakat Rabbimize yapacağımız secdelerimizde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 bir an evvel namazın menfeziyle, Rabbisiyle mülakatı temin etmeye çalışır, mükalemeye girmeye çalışır, münasebet kurmaya çalışır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, kalbimize uyanıklık ihsan eylesin inşaallah Teala. Kıyamı arz ederken, kıyamın manalarından bir tanesi de, Rabbin huzurunda durma dedik. Kıyamdan sonra da rükağa gidiyoruz namazda. Rüku, Cenab-ı Hakk'a karşı ilk tazimdir, Büyüklüğünü ilk itiraptır. Sübhane Rabbiyal el -Azim, sen münezzeh ve mukaddessin, nekaistten müberrasın. Ey azim olan Rabbim, ben de seni tesbih ve takdis ediyorum, sen ne yücesin. Sübhane Rabbiyal azim derken, belimizi kırarken bunu hatırlıyoruz. Bunu diyoruz ve bununla Rabbimizin büyüklüğünün ifade ve itirafa çalışıyoruz. Aynı zamanda rükuda duruş, mukalles duran mahlukatın ibadetidir. İki büklüm yürüyen varlıkları hatırlıyoruz. Sana hamd olsun Allah'ım. Kambur insanlar var. Kambur gibi yürüyen mahlukat var. Sana hamd olsun ki ben elif gibi dümdüz yarattın. Hamd olsun ki senin karşında dimdik durabiliyorum.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 Ayakta durmaya gücün kalmıyor rüka gidiyorsun. Allah'ı tesbih takdis ediyorsun. Allah'ım bana çok şey verdin. Zira büyükler verirler. Zira gedalar su istimal ederler. Küçükler kusur yaparlar. Ben kusurumu itiraf ediyorum. Senin yüceliğini de ifade ediyorum. Subuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melekati ve Ruh diyorum. Meleklerin tesbihatıyla kapını çalıyorum. Resul-i Ekrem rüku'a gittiği zaman şöyle buyururdu: Allahumma leke raka'tu ve bika amantu ve leke eslamtu ve Khasha ve khasha ve alamin. Allah'ım senin için rükû ettim.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 bir inşirah hisseder gibi, Rabbena ve lekel hamd, Rabbim hamd sanadır. Zira eğer inhinamla bana lütfettiğin şeyler, eğer beni insan yaratmakla lütfettiğin şeyler, eğer hesabın dehşeti karşısında rahmetinin her şeye, galebe çalması gibi lütfettiğin şeylerle, bana o kadar lütufta bulunmuşsun ki Rabbena ve lekel hamd, hemden tayyiben, kethiren, mübareken,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 Yüzünü yere koyacak, Rabbine en fazla yaklaşma anını kazanacak. وَاسْجُدْ terip diyor Kur'an-ı Kerim. Secde et ve Rabbine yaklaşma içine gir. Allah Rasûlü اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ سَاجِدْ فَاَكْسِرُوا مِنَ Kul en çok namazda yaklaştığı hal veya kulun Allah'a en çok yaklaştığı an secde halidir. Peygamber orada çok dua edin buyuruyor. Onun için efendimiz sallallahu <goofball> aleyhi ve sellem tecdede Rabbigfirvarham ve tecavaz amma ta'lem. Rabbigfirvarham ve tecavaz amma ta'lem buyururlardı. Bazen kendinden geçer hıçkıra hıçkıra ağlardım. Rabbim beni mağfiret eyle. Ve ben senin bildiğin günahlardan tecavüz et. Ben onlardan dolayı mahcup etme. Ya Rabb o günahlardan dolayı beni mahcup etme dua ve dileğinde bulunurdum. Allah Resulü Allahumme leke secettu ve bike ve aleike tevekkeltu. ve sawwarahu. Gibi dualarla Rabbisine karşı tazimatını, tekrimatını ifade ederdi. Allah'ım sana secde ettim. Allah'ım sana iman ettim.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 nadanların kıldığı gibi namaz kıldırtmasın, kamilen ve mükemmelen Eda'ya muvaffak kılsın. Bizim gibi yalan, yanlış, sakat, eksik kılanları, sergâh-ı hadiyetinden teyidatla tamamıyla Eda'ya muvaffak kılsın. Bugünlükte bu kadarlıkla iktifa edelim. İnşallah önümüzdeki derste beş vakit namazın beş vakit seveci tahsisi üzerinde durup,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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنستدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا عصامي الا بالله عليه توكلت وعلى ربي لأن لا إله الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحسي سماء عليه كما أسمى على نفسه عز جاره وجلة ناره ولا يهزم جنه ولا أطله وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله Muhterem Müslümanlar. Mümin namaz kıla kıla Resul Ekrem aleyhissalatu arkasında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 likay ilahi iştiyakıyla kılmaktadır. Allah'ın huzuruna çıkma ve Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede etme ihtiyacı için kılmaktadır. Rabbisinin kendisine yaptığı emir ve teklifi, böylesine Rabbisinin vaadi içinde kendisine vaad ettiği şeyi elde etmek için yapan mümin, namazın bütün erkanında tatlı bir zevk,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 hislerin ne kadar hüşyar, bütününü Rabbine terakki etmek için kullanacak, tahiyyata oturacaksın, zira tahiyyatta miraç destanlaştırılmakta. Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın inişli çıkışlı kulluk yolunun semeresi de destanlaştırılmakta, halkın irazısına ve yüz çevirmesine mukabil, Göklerin Resul-ü Ekrem'e tebessüm ettiğim. Miraç kapılarının açıldığı, Allah'ın buyur gel diye izifatta buyurduğu bir şey destanlaştırılmaktadır. Mer tahiyyatu'r resul ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a Allah'ın azametine uygun selam vermiştir. Her mümin kendi çapına göre, kalbinin müs'atına göre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 Cenab-ı Hakk'ın huzuruna böyle bir miraçta çıkmamız imkansız. Onun için Rabbimize karşı tahiyy bedeni ve mali ibadetlerimizi, yaptığımız her şeyi ona tahsis ettiğimizi ifade eden sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a selam veriyoruz. Esselamu aleyke eyühen Nabi diyoruz. Bunun manası tasavvurda şudur. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giderken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 Ve biz bu hadiseler cereyan ederken, Resul ü Ekrem'e ederek, dahilek ya Resûlallah'' diyerek onun arkasından bu sese ve bu söze kulak kesilmeye çalışırız. Resul ü Ekrem Allah'a selam veriyor. Allah Resul ü Ekrem'in selamına mukabele ediyor. ''O ettehiyyâtu lillâhi ve salavâtu ve tayyibât'' diyor Allah'a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 Esselamu aleyke ey Yuhanna bi rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı. Emni, emni, emniyeti. Dünya ve ahiret mihnet ve meşakkatinden emin kılması, Huzur ve sürura erdirmesi senin üzerine olsun. Melekler ve biz bu mukalemeyi müşahede ediyor ve bunu duymaya çalışıyoruz. Melekler bu senfonizmaya tatlı bir hava, tatlı bir ahenk katıyorlar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 İnsan her tarafıyla adeta ruh kesilmiş, cismaniyeti bırakmış, bedeninden sıyrılmış, ruh ve kalp kesilmiş, büyük Rabbine karşı azametine uygun kulluğuna eda ederken اَتَّحَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ diyor. Cenab-ı Hak bu heva ve bu eda içinde demeye muvaffak kılsın. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ ve وَاَبْلَعَ nizam.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 İnna Allaha ma'as sabirin. Sadaka Allahu'l azim. İbadallah, Allah'ın kulları. Ittaqullah ve ati'uhu. <Sessizlik> Allah'a karşı çok saygılı olun. Allah'a karşı çok edepli olun. Allah'tan çok korkun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İn Allah ya bil adli ve'l ihsani ve itaiz kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dürüst yaşamakla, İslam'ı hayata hayat kılmakla, İslam'ın prensiplerini ihya etmekle, yine en geniş manasıyla Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ya ve yine geniş manasıyla yakınlığınıza şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması istikametinde servetinizi sarf etmekle. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın her çeşidinden, çeşitli teakkürlerin asırların anlayışının değil sahibi Kur'an ve Resulü Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem çirkin gördüğü şeylerden sizi nehy ediyor, yasaklıyor böylece size nasihat ediyor ta düşünesiniz kendinize gelesiniz. bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bul아 emnü eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız hakimi salah إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. I don't know. ونحن لا نعبد عليه غيره موعود عليه and um.